Bununla feyz alırım diye inanmalıdır. Okuduğu Fatiha ve İhlas-ı Şerifelerin sevabını, Enbiya'nın ruhu olan Hazreti Nebi-i Muhtereme, Al ve Ashabına, sonra tarikat imamları olan Bazı Geylani, Şah-ı Nakşibend, İmam Rabbani, Eba Hasan Şazeli, yani intisab ettiği Meşrep imamı ile onun arasındaki olan şeyhlere, mesela Şeyh Abdülhak'a bağışlar. 7-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 bir Fatiha ve Üç İhlas-ı Şerife'yi Şeyh Abdülkadir Geylani, Şahı Nakşibend, İmam Rabbani, Şeyh Abdülgafur el-Abbasi el-Medeni, Şeyh Abdülhak el-Abbasi el-Medeni, Mevlana Şeyh Muhammed Sadaqa ve Şeyh Muhammed Masum'un ruhlarına ve silsilenin tüm meşayihına bağışlar. Sonra, Ya Şeyh Abdülkadir Geylani, Ya Şahı Nakşibend, Ya İmam Rabbani, Ya Şeyh Abdülgafur, Ya Şeyh Abdülhakk, ''Ya Şeyh Muhammed Sadaka, ne olur bizi de yanınıza alın, evlatlığa kabul edin.'' diye tek tek yalvarır. 8. Şeyhinin rabıtasını yapar. Sonra bu amelin hepsini tövbe ettiği gecede yaptıktan sonra sağ yanına yatar. Sabah güneş doğuncaya kadar da konuşmaz. Bu, sekiz adab diye tarif olunur. Feyz almanın imkanı, Fatiha ve rabıtaya bağlıdır. Bu vazife, her 24 saatte bir kere yapılır. Ancak husul yalnız beyat tazelendiği gecelerde yapılır. Beyatten başka, nakşibendilere göre, gerek adab, gerek zikir ve gerekse şeyhle mürit arasındaki alışverişlerin cümlesi gizlide yapılır. Hatta, hatmede tarikata bağlı olmayanların çıkarılması gerekiyor. Şeyhimiz Şeyh Abdülhak rahimahullahu ta'ala, zamanın ihtiyacına mebni, Münkir olmayıp da hazır olanı halkadan çıkarır, meclisten çıkarmazdı.